ve, ve zübehu Sakın diyor Kur'an'sız ve imansızların diyor giydikleri kılık kılıç kıyafet kostbe, milyarlık olsun takılar takmış giymişler şaşırmayın aldanmayın diyor onlar ölüdür elbisesi de kefeni. Yine bu risalede geçen bir hadis-i şerifte innellezî leise fî cevhi minel Kur'âni kelbeytil gharib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 Ebu Cehil, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, çok eziyet idi. Bu düşmanlıklar bugün başlamadı ki. Asrı beri devam ediyor. Kur'an okumayı yasak ettiler, Kabe'de namaz kılmayı yasak ettiler. Ya, Kur'an'ı dinlemeyin dediler, birbirine engel oldular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 Kabe'ye gittiler, ilk namazı kıldılar. Yani cemaatle. Ve Kur'an okudular, Ebu Cehil ve adamlar da böyle bakıyorlar, kimsede engel olamıyorlar. Hazreti Ömer var çünkü radıyallahu Allah. kırar kafalarının hepsini. Onun için yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle güzel sesliydi, ondan güzel sesli bir peygamber yok. Ve sesi gür idi, Kabe'de okuduğu zaman en uzak evler duyardı. Sesinin gürlüğünde.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 biz o kâfirlere en şiddetli azabı tattıracağız. فَلَنَجْزِيَنَّهُمَسْفَاَلَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ O yaptıkları en kötü muamelenin cezasını onlara tattıracağız. لَهَلِكَ جَزَا وَاَدَاءِ اللّٰهِ İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir. Hey, Kur'an düşmanlığı ne demek? Allah düşmanlığı. لَهُمْ fi دَارُ الْخُلْطُ Onlara orada hiç çıkmayacakları, ebedi kalacakları yurt vardır. ''Cezâen bi kânu bi âyâtinâ cahadûn'' Bizim ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri Bak bile bile. Kur'an'ın hak olduğunu bilmeyen kalmadı. Ama zulüm olsun diye. ''Esta'idu billâ ve cahadû ve isteyqanethâ enfusun gulmem ve Onlar kalpleri ve içleri bizim ayetlerimizin hak olduğunu anladığı halde haksızlık olsun diye ve taşkınlık olsun diye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 En büyük fitne vesat çıkartmak Kur'an'a engel olmak. En büyük şeytanlık. Düşünün. Şeytan aleillane yani baş İblis Adem babamıza şeyde etmeyen babalarıdır o. Onun zürriyeti var. Hep onun zürriyeti. Nasıl Adem babamız insanların babasıdır. Onların da bütün şeytanların babası baş İblis Adem hacı ama etmeyendir. O her akşam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 Millet seri imalat künah işleme fabrikası gibi çalışıyor, Ta artık şeytanı da sollamış zaten Minel cinneti az? Cin şeytanları, insan şeytanları, insan şeyatı inülin, bir şeyatı inülin, insan şeytanları Cin şeytanlarından da şiddetli, onun için şeytana işte de kalmamış Şimdi şeytan soruyor ki Ne yaptınız? Birisi kalkıyor diyor ben bir mühim iş yaptım, ne yaptım? Birine eşki içirdim. O da onun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 Rabbimiz Sebareke ve Teala Kur'an'ın şu garip zamanda bizleri Hz. Kur'an'ın yardımcılarından eylesin Yarın ahirette de onu bizim şefaatçılarımızdan eylesin Hz. Kur'an'a engel olmaktan bizleri muhafaza eylesin Amin. Efendi kardeşlerim Bu öyle bir kitaptır Bu ruhtur Bakın Hz. Hamza'yı anlatıyordum Şirk döneminde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 Çünkü imanı yok. O cariyede onu akrabalığa salıyor. Yani akrabalık tarafkirliğini kabartıyor. Diyor ki Senin gibi diyor Kureyş'in bahadırı, pehlivanı dururken senin diyor birader zadene, yani yeğenine bu muameleler, bu eziyetler nasıl reva görülür? Cariyede de iyi lügat var yani ha.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 ondan sonra Hazreti Hamza radıyallahu an iman ediyor bunun hakkında Rabbimiz ayet inzal ediyor yani şu ayeti kerimeyi indiriyoruz estağilu billah <Sessizlik> o Hamza ki radıyallahu an o ölüydü onu biz dirilttik peki Hazreti Hamza o zamana kadar ölü müydü? Değil. onun rüzgarından benim gibi zayıf adamlar devrilirdi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 Zerre kadar şek şüphe acaba bilmem ne yok. Doğru mu, eğri mi? Düşünme. Ne konuşuluyor? Allah Resulü Celle Celalühu Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor? Haktır ve gerçektir. Allah Teala Hazretleri bu imanda cümlemize devam şabat istikamet nasip eylesin. Kaymaktan, ayrılmaktan muhafaza eylesin. Kur'an hakkıyla ittiba emirlerine tutmak, yasaklarından kaçmak nasip eylesin. Şimdi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 kim benim rehberime uyarsa Uymak demek peşinde gitmek izince gitmek yani onun emirlerini Tutmak yasaklarından kaçmak Artık o sapıtmayacak Allah teminat veriyor Celle Benim rehberime uyan Sapıtmayacak şaşırmayacak Pusulayı kaybetmeyecek Zahmet de çekmeyecek İki cihan saadetine kolayca rahatça kavuşacak Dünya da mamur olacak Ahirette mamur olacak Doğru mudur değil midir? Hazret-i Kur'an'a hakkıyla uyanlar dünyada sıkıntı çekti bile işte bizim ecdatlarımız kıymetli atalarımız Hazreti Kur'an'ın izinde gidenler bütün dünya hakim oldu Kuşsüzü kuruzun bolluk bereket içerisinde yaşamadılar O Kur'an'a uyanların Kur'an'a efendim gereken saygıyı verenlerin 1400 senedir ve bunların içerisinde de en büyük hizmeti gören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 أستعذب الله، فمن أعرض عن ذكره فإن لو معيشة الضلك نحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذالك تتكاثر آتنا فنشيتها وكذالك اليوم تُسأ وكذالك نجزي من أسرف والأمم بأيات ربهم فلا عذاب الآخرة أشد وأبقى. هر كم من زكريم من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 فَإِنَّ لَوْ مَعِيْجَدَنْ Ona da dünyada çok sıkıntılı bir hayat vardır. Darlık içerisinde kalacak. Geçimi sıkışık olacak. İsterse trilyoner olsun. Allah kalbine bir darlık verdiğim adamın bakarsın dünyanın en büyük zengini intihar etmiş. Ulan bu adamda bu kadar para var niye intihar etti? Rahat etmiyor, içi içine sığmıyor. İşiciyor ayıl efendim rahatlayayım. Esrar içiyor, eroin içiyor, afyon yutuyor. Yine ayıldığıma aynı dertlerle, sıkıntılarla müptela oluyor. Onun için sonunda efendim kendi öldürmekte çare arıyor. Benim kitabımdan yüz çevirenin kalbi rahat etmez. Geçimi geniş olmaz. Bu dünyadaki felaketi. Menahcuru yevmel kıyamet ama biz kıyamet gününde o kişiliği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 bir de Allah'a soruyor bak. Fakat gündivasiyor, ben dünyada çok güzel görüyordum. İğnenin deliğinden ipliği geçiriyordum ya. Şimdi ne oldu bana? Kale Mevla cevap buyuracak. Kezalice işte sana böyle yapacağım. Niçin? Etetkea sana bizim ayetlerimiz geldi mi? Soruyorum ha şimdi. Sana bizim ulaştı ulaştırmadım. Evet. Feneside sen de onu unuttun, terk ettin değil mi? Kur'an'ı terk ettin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 Mekeleli geneizvi menasref. İşte haddini aşanları böyle cezalandırırız. Ve bir hayatı Rabb'i Rabb'isinin ayetlerine inanmayanları böyle karşılık vereceğiz onlara. Meleha bu lahiret. Hele ki ahiret azabı bu. Kabirdekiler, mahşerdekiler. Esas en son azap cehennem ki eshedd ve O sonsuz ve çok şiddet Hiç dayanılmaz ya. Niye Allah'ın ile harp ediyoruz ya? niye Allah'ın kitabına düşmanlık ediyor niye çoluk çocuğumuzu Kur'ansız yetiştirme efendim kaydediyoruz ya bu ne olacak ne olacak Hazreti Kur'an'ın şikayeti tahakkuk edecek aman ya Rabbi Kur'an davacı oldu mu o millet battı gitti demek Müslümanların en çok okumaları ve yaşamaları amel etmeleri ve tatbik etmeleri gereken kitap hangisidir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 Eğlenin ruhuna Kur'an'ın sevabı gider. İmanı varsa, efendim kendi de sağlığında okuyorduysa, arkadan ona bir Fatiha gider, Yasin gider ama ona e, kıymuş salata namazı kılın ayetinin ne faydası var artık? Dirilip de namaz mı kılacak? Ve ad zekâ ve verin ayetinden nasibi ne olacak? Borcunu zekatını mı ödeyecek? Etimul hacca vel umretel illa haccı ümreyi tamamlayın Allah için yapın ayetinden ölenin ne nasibi var? Bundan da kalkıp hacca mı gidecek? Kur'an kime indi ya? Dirilere indi be! Biz onu ettik mezarlıktaki cenazelere! Hıtap! Başka bir şey yok. Hükümleri tatbik edilmiyor, yürürlükten kaldırılmış, Kur'an bizi çağ edecek, geri bırakacak diye tehlike var. Bundan dolayı bugün Kur'an terk edildi, bu garip zamanında. Hz. Kur'an kiminden razı, kimine kızgın. Bunun neticesi olarak ahirette bu Kur'an ne yapacak?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 Kur'an'ı önüne koyanı Kur'an cennete çeker diyor Ne demek? Önüne koyan demek o izinde gidecek yani Peşinden gidecek onu nereye götürecek? Götüre götüre Kur'an dünyada da ahirette de en doğru yola götürecek Ve men ce'alehu vera Kim Kur'an'ı sırtının arkasında bırakırsa Saf dışı Gündem tışı, Çağ dışı, he? Yunan felsefeleri Besmelesiz kitapları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 Millet dine dönüyormuş. 10 senedir geliyorum yerimde sayıyorum. Nerede dine dönen? Aa işte burada. Kaç kişi? Ama şimdi bir şarkıcı gelseydi İzmit'e pop müziği, İzmir'de bu gece bir pop sanatçısı gelseydi en az 10 bin kişi, 20 bin kişi toplardı. Ben buraya ayet hadis okumaya geliyorum. Allah için geliyorum. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya 40 tane hastalıkla beraber nereye gideceğimi şaşırdım. Arabalarda uyuyorum. Ondan sonra gelen adama var.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 kusül bilmez taaret bilmez adamın peşinde kalkmıştı ben tam da atlayacağım sen Allah için namaz kılsana yok peygamberden haberin var mı yok ehli beyt kimdir dediği zaman trene bakar gibi suratıma bakıyorsun e senin böyle yetiştirilmen lazım mıdır <gülüyor> Resulullah reddibu evladikum alâ felâti hısal çocuklarınızı üç huyda yetiştirin üç ahlak üzere terbiye edin hübb-i nebi başta peygamberinizin sevgisini aşlayın nerede sana artı sevgisi Sor bakalım peygamberin hanımının adını, hangi çocuk biliyor? Ama sor bu futbolcuyu, sol sanatçı, hepsini biliyor. bir i beyt, beyt sevgisi, Resulullah'ın kızı kerimesi, oğulları, torunları, nesli Paki, i pâki, sülâle-i kim tanıyor? Kimse? Hoca, cami, imamına sor ismini bilmiyor be! He! <gülüyor> Böyle yetiştiril Ve kıraat Kur'an üçüncüsü, Kur'an tahsiliyle yetiştirin diyor. Biz neyle yetiştirdik? Dergi roman okumakla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 Kur'an düşmanlığı iflah etmiyor. Sabredeceğiz, sebat edeceğiz, devam edeceğiz. Düşmanların helakini de acele talep etmeyeceğiz. Yani acele etmeyeceğiz. Çünkü Mevla Habibi'nin acelecilikten ne geliyor? Biraz imtihanlardan geçeceğiz. Evet. Ama neticede mutlaka galip geleceğiz. Ama çünkü ağat kerimeler böyle buyuruyor. Estaizu billah.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 Salih kulların varis olacaktır. İman edip ameli salih isteyenlere bütün mülk kalacaktır diyor. Bu ayettir garantisi var. Allah'ın taahhüdü. Bitti. Yine birçok adetle نستغفر <gülüyor> الله. huda kulli O Allah ki celle celaluhu Resulü Muhammed Mustafa'sını hak bir din ile, dost doğru yol ile Gönderdi ki neticede onu bütün dinlere galip kılacaktır Kafirler istemese de bu olacaktır Yine bir rahat kelimesinde <gülüyor> Onlar ağızlarından çıkan üfürükleriyle, tükürükleriyle Konuşmalarıyla, bağırmalarıyla, çağırmalarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar Kur'an'ını söndürmek istiyorlar Ezanlarını susturmak istiyorlar Vallahu umütin nuru <gülüyor> öyle ökere el kavir on. çatmasa da nurumu tamamlayacağım Allah buyuruyor. Yani bu ayetlere bakılırsa Allah'ın dini ve dostları galip. Ve la sakın gevşemeyin. Ve la tehzeni üzülmeyin. Ve endumul aleen günümüminin. <gülüyor> gerçekten müminseniz en üstün sizsiniz. Ama o gerçek imana sahip misiniz? Ona bakın. Hakikaten salih misiniz?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 أستعد بالله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم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 Nemrut'a müptela oluyor ki dünyanın başka gavuru İbrahim Aleyhisselam'ın devrinde bir kendisi Müslüman bir de hanımı başka yok. Tahammüle bak. Musa Aleyhisselam Firavunun elinde ümmeti hepsi köle ne eziyetler netice Firavun boğuluyor. Musa Aleyhisselam kurtuluyor. İsa Aleyhisselam Yahudilerden nelercek? 12.000 12 bin Yahudi üzerine 12.000 12 bin Yahudi öldürecek. Allah semaya kaldırıyor. Havariler dünyaya dinlerini yayıyor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 Kur'an, Kur'an, Kur'an. Bize busledi cün, yol oldu Kur'an. Biz Kur'ansız bir yere varamayız. O Allah'ımızın ipi, ona sarılırsak kurtulacağız. Bu bataklıktan çekecek bize Allah, çıkacağız. Ama o ipe tutunmadık mı, kuyunun dibinde, cehennemin dibinde kalacağız. Başka çare yok. Bak Abdurrahman İbni Avf Hazretleri, Aşereymi Beşşere'den, cennetle müjdelenmiş on kişiden birine, iyi dinleyin, Resulullah Efendimiz'le hitap edin. Ey Abdurrahman İbni Avf, inneke minel agniyâ, ''Sen zenginlerdensin ve len cennete illa zahvâ'' ''Onun için cennete sürüne sürüne gidersin'' diyor. Dinliyor musun? En büyük sahabeye söylüyor. Resulullah Efendimiz bazı böyle cilveler yapıyor. Bir koca karıya dedi ki innel cennete lâ edhulel ucuz'' Ne ne dedi, cennete koca karılar girmeyecek haberin olsun. Koca karı başladı ağlama ya bu peygamber ne dedi bana benim, ne günahım var da girmeyeceğim cennete. Sonra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 استغفر الله قالم انه Allah, Muhammed, رسول sallallahu صلى الله تعالى عليه وسلم لا اشرف ve و ال والاصحاب يا مشايخنا الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد عليهم الله. أعوذ من الشيطان الرجيم من الله وملاكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل دائم وبارك وسلم عليه عليهم عليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعد كل دايم ومداي مبارك وسلم عليه عليهم عليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهل شريف لنا محمد بعثه كل دايم ودواه وبارك وسلم عليه وعلى هم كثيرا كثيرا وصلي وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين فالحمد لله جميعنا لله رب العالمين اللهم على جميع العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا في الجنة وما قرب إليها من قبل وعمل نعود بك من النار وما قرر من قولي ما عمل اللهم من ناسللك من خير ما اسألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعود بكم شر شرم استعادك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumme nazil ga iman an daima nesel ga qalban khashia nesel ga ilmen nafi'a nesel ga yaqinan sadida nesel ga tamam alafia nesel ga dawam alafia nesel ala alafia nesel camilerimiz sohbetlerimiz kadın erkek cemaatlerimiz medreselerimiz kız erkek talebelerimiz ve ezanlarımız, camilerimiz, bayrağımız, vatanımız, mukaddesatımız, bütün manevi, kutsal değerlerimizi sana emanet ediyoruz. Sen muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi göz gözünü oy ya yazanların kalemini kır, mürekkebini kurut ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi İslam'ın, Kur'an'ın aleyhinde faaliyet yapanların kararlarını iptal eyle ya Rabbi. Amin. İslam'ın Kur'an'ın yardımcılarını aziz eyle. Amin. Düşmanlarını ile ile. Şu saatte hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, boşlarımıza idalar ihsan ile. Okunan dinlenen ayet hadisler hürmetine şu cennet bahçesinden çıkmadan affe ile mağfirete ile, hayırlı muratlarına nail ile, şerlerden emin ile. Cemaatimize zarar verme, sohbetlerimize cevap verme ya Rabbi. Ya Rabbi, ölünceye kadar bizi bu cemaatimizden onları bizden ayırma ya Rabbi. Biz birbirine bağışla cümlemizi Muhammed Mustafa'na bağışla ya Rabbi. Günahlarımız yüzünden bizi bu nimetten mahrum etme ya Rabbi. Şu Kur'an nimetinden çoluk çocuğumuzu yetiştirmek nasıl böyle? Ölünceye kadar arkamızdan gözümüzü açık yollama bize. Kur'an-ı Kerim emanetini çocuklarımıza teslim etmeye bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin diyene dillerine harcahimden azadeyle. Şu yaz gününde sıcakta ya Rabbi şurada toplandıkları gibi Habibinin sancağında haşt eyle cemeyle ya Bize nevel ölenlere garik garik rahmet eyle kabullen nur ile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 Askere gidenler sana emanet, sen muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi Müslüman ordumuzu, asker polislerimizi, terörist eşkıyadan muhafaza eyle. Amin. Onları koru, bizi de onlarla muhafaza eyle. Hürmeti Taha ve Yasin ve Selamun alel murselin. Alhamdülillah Rabbil Alemin. Şurada yatanlar, Medine'de cennet bahçesinde, Rasulullah'ın ehli Beyti sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi şu hadisi şerifi, baştan okudum, şimdi Arapçasını rivad ediyorum. Muhammed Mustafamız sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor اِنِّي تَارِكُمْ ف۪يكُمْ سَكَلَيْنِ Ey ümmetim ben Allah'ıma gidiyorum Arkandan sizin aranızda iki emanet bırakıyorum kitâb Allah Allah'ın Birinci emanetim Allah'ın kitabı Kur'an emanetidir Bakalım o emanete ne yapacağız ne dedim başında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 Asılmış, millet canımı veririm tamtan atlarım diyor Allah'ın Rasûlü'nün parçaları, Ehl-i Beyti ismini bilen bile kalmamış Efendim kardeşlerim bu cehalet, bu rezalet bize gelmez Bak çoluk çocuk yetiştiriyoruz bunları eğer ki Kur'ansız Bu Allah Rasûlü'nün Ehl-i Beyti'nin muhabbetinden yoksun yetiştirirsek Bu emanet bizden sorulacak Şimdi Rasulullah'ın torunlarından kıyamete kadar Kur'an'ı yaşayanlar çıkacak Rasûlullah ne buyuruyor? Ehl-i Beytimle Kur'an birbirinden ayrılmayacak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 O ne yapacak? Kur'an'ı dünyaya hakim kılacak artık ve neticede Havz-ı Kevser'in başında Ehl-i Kur'an'la birleşeceğiz buyuruyor. İşte biz de bunlardan ayrılmayalım. Bu sevgiden uzak kalmayalım. İşte o ehl burada yatıyor. Bu cennet bahçeleri de Allah yerinde ziyaret etmeyi, tam karşılarından selam vermeyi de nasip eylesin inşallah. Hepinize hepimize helal mal ile haçlarda, ömrelerde ziyaretler nasip eylesin. Allahu Teala Hazretleri Cümlemizi bu sevgiyle yaşatsın, bu sevgiyle öldürsün, bu sevgiyle kaldırsın ve şefaatlerine nail eylesin. Amin.